Durgu, Soner Can. Müzikler, Brian Keane ve Ömer Faruk Tekbili. Gönül tahtımızın eşsiz sultanı, Efendimiz. Tevs ve Hazreç arasındaki anlaşma tamamlandıktan sonra sıra, Medine'deki en önemli yapı olan ve nüfusun yüzde gibi önemli bir bölümünü oluşturan, Yahudilerle de benzeri bir mutabakatın sağlanmasına gelmişti. Bunun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Yahudi kabilelerinin önde gelenleriyle, bint Haris'in evinde bir araya geldi. Uzun görüşmeler sonunda, hemen her konuda mutabakat sağlanmış, ve sıra bunların madde madde yazıya aktarımına gelmişti. Özetle metinde şunlar yer alıyordu. Yahudiler de savaş tehlikesine karşı aynen Müslümanlar gibi maddi katkı sağlayacak, Beni Af, Beni Neccar, Beni Salebe ve onların bir kolu olan Cefne, Beni Saide, Beni Cüşem, Beni Evs ve Beni Şutaybe kabilelerinden her birisi de kendi dini anlayışlarını rahat bir zeminde yaşayabildikleri gibi, Müslümanlar da aynı özgürlük içinde dini hayatlarını rahatlıkla ifa edebileceklerdi. Bu durum, her bir yapının alt kolu olan kabilecikler içinde söz konusuydu ve onların tamamı bu kabilelerin çatısı altında temsil ediliyorlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin izni olmadıkça, Hiçbir Yahudi kabilesi Müslümanlarla birlikte savaşa katılamayacak, herhangi bir savaş halinde yardımlaşma esas olacak ve her bir unsur kendi savaş giderlerini bizzat kendisi karşılayacaktır. Kimse karşı tarafa zarar veremeyecek, taraflardan zulme maruz kalana diğerleri yardımcı olacaktır. Ne Kureyşliler ve ne de onlarla ortaklık kuranlara kapı aralanacak, himaye altına alınacaktır. Medine, müşterek koruma altına alınacak ve savunmada yardımlaşma bir esas olacaktır. Herkesin, kendi payına düşen mıntıkadan sorumlu olduğunun da altı çizilen bu anlaşmaya göre, yine din konusunda yaşanması muhtemel savaşlar bu maddelerin haricinde tutulmuştur. Anlaşmaya göre Yahudilere sığınan kimseler de aynen bu Yahudiler gibi muamele görecek, ancak bütün bunlar, haksız yere bir adam öldüren veya yaralayan kimselerin de saklanıp gizlenmesine sebep olmayacak, suç işleyenler gerekli cezai müeyyideye çarptırılacaklardır. Yine bu anlaşmaya göre, ortaya konulan prensiplere mutlaka riayet edilecek ve aykırı bir davranış içine asla girilmeyecektir. Müslümanlar, Allah kelamı Kur'an hükümlerine göre meselelerini çözüme kavuşturduğu gibi, Yahudiler de kendi kitapları olan Tevrat'ın ahkamına göre aralarında hükmedecek ve kimse bir diğerinin dini anlayışına müdahale etmeyecektir. Şayet buna rağmen uygulamada bir ihtilaf vuku bulursa yine bu, Allah'ın emirlerine ve onun Resulü Hazreti Muhammed'in hakemliğine başvurularak çözüme kavuşturulacaktır. Anlaşma metninden anlaşıldığına göre o gün Medine'de irili ufaklı 11 Yahudi kabilesi bulunmaktadır. Ve bu kabilelerin hemen hepsi de Efendimizle yapılan anlaşmayı imzalamıştır. Yeni geldiği bir şehirde ve nüfusun ancak %15'ine sahip olduğu halde Allah Resulü'nün böylesine bir konum elde etmesi hiç şüphesiz onun fetanetinin bir buğdudur. Sosyal şartları çok iyi değerlendirmiş ve hakimiyet esasını öne çıkarma yerine paylaşma ortak paydasında tarafları bir araya getirerek müşterek bir pakt kurmuştur. Onun bu gayreti aynı zamanda tarih açısından da büyük önem taşımaktadır. Zira böyle bir anlaşma metninin ortaya çıkışı ve taraflar arasında bir nevi anayasa statüsünde hükümlerin konulması o gün açısından henüz tarihin şahit olmadığı bir gelişmedir. Müslümanların yeni şehri Medine'de yaşanması muhtemel problemler... ...teker teker çözüme kavuşturulmuş... ...şimdi sıra geride kalan aile fertlerinin de buraya getirilmesine gelmişti. Malum olduğu veçiyle Muhacirin-i Kiram Hazeratı hicret ederken... ...yanlarında aileleri yoktu ve bunu asla bir problem olarak görmüyorlardı. Sadece kendilerine hicret edin denilmiş... ...ve onlar da bu emri yerine getirme yarışına girmişlerdi. Ev ve barkları Mekke'de kalacakmış, müşrikler gayrimenkullerine el koyacaklarmış... ...çoluk çocukları açlıktan kırılacak, baba şefkatine muhtaç kalacaklarmış... ...akşam eve gelmeyince hanımları üzülürmüş. Bu ve benzeri ne kadar gerekçe var idiyse... ...bütün bunlar onlar adına hiçbir zaman mazeret oluşturmuyordu. Zira onlar iman konusunda gözü kara insanlardı... Ve emirin olduğu yerde demiri eritir ve mutlaka bu emri yerine getirirlerdi. Zaten sahabe olma farkı da buradan kaynaklanıyordu. Ancak artık Medine'ye gelinmiş ve emniyetli bir zeminde ibadetlerini rahat yapar hale gelmişlerdi. Mescid-i Nebevi inşa edilmiş, muhacirlerle ensar arasında kardeşlik bağları kurulmuş, mesken meselesi büyük ölçüde çözülmüş, Medine'ye dışarıdan gelenlerle yerli halk arasında beklenen kaynaşma gerçekleşmiş ve böylelikle muhtemel sosyal problemler temel çözümlere kavuşmuştu. Öyleyse aynı huzur ortamından Mekke'de bırakmak zorunda kaldıkları çoluk çocukları da istifade etmeli ve onlar da buraya alınarak böylelikle bir an önce müşriklerin şerrinden de emin olunup aileler bir araya getirilmeliydi. İşte şimdi Medine'de yaşanan bu emniyet ve güven havası Mekke'de kalanların da getirilmesinin netice veriyor, ailecek gelemeyenler de artık yavaş yavaş Medine'de buluşuyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve yol arkadaşı Hazreti Ebu Bekir de ailesini Mekke'de bırakıp gelenlerdendi. Hazreti Hatice'nin emanetleri, Hazreti Ümmü Gülsüm ve Hazreti Fatıma ile Hazreti Sevde validemiz, Zeyd İbni Harise'nin hanımı Ümmü Eymen ve oğlu Usame ve Hazreti Ebubekir Bekir ailesinden de Hazreti Aişe ve Hazreti İsmaila ile oğlu Abdullah da Mekke'de kalanlar arasındaydı geride kalan aile fertlerini Medine'ye getirmeleri için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanlarına iki deve ve 500 yüz dirhemde para vererek Ebu Rafi ile Zeyd İbni Harise'yi görevlendirdi. Gidecek ve geride kalan aile fertlerini de alarak Medine'ye döneceklerdi. Zübeyir İbni Avam Hz Ebubekir’in kızı Hazreti Esma ile evlenmişti ve Abdullah’a hamileydi. Hicret emri gelince doğumu yakın olmasına rağmen yola çıkmış ve yaklaşık 500 kilometrelik yolu katlederek Kuba’ya kadar gelmişlerdi. Medineye bir soluk mesafede olmalarına rağmen, doğum sancıları artınca orada mola vermek zorunda kaldılar. Çok geçmeden de Hazreti Esma Nur topu gibi bir erkek çocuk dünyaya getirmişti. Büyük bir heyecandı. Zira bu, Medine'ye geldikleri günden bu yana muhacirinden dünyaya gelen ilk çocuktu. Aynı zamanda bu, Efendimiz için de büyük bir müjde demekti. Çünkü bu çocuk, hem hicret yolcularının Medine'ye sağ salim gelişlerini, hem de Hazreti Zübeyir'in oğlunun dünyaya gelişini anlatıyordu. Onun için hiç vakit kaybetmeden huzura koşup, çocuğu Efendimiz'in yanına getirdiler. Mübarek yüzlerinde yeniden bir dolunay doğu vermişti. Kucağına aldı küçük yavruyu ve adını Abdullah koydu. Artık o Abdullah İbni Zübeyir'di. Ardından da yanında bulunanlardan bir hurma getirmelerini istedi. Talep hemen yerine getirilmişti. Hurmayı aldı ve mübarek ağızlarında çiğnedikten sonra suyunu küçük yavrunun ağzına koyu verdi. Abdullah İbni Zübeyr'in midesine inen ilk gıda, Efendiler Efendisi'nin mübarek ağızlarında çiğnediği hurma suyu oluyordu. Daha sonra da bereket ve yümün adına onun için dua etti. Hazreti Hatice validemizin vefatından sonra, bir müddet yalnız yaşayan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Osman İbni Maz'u'nun hanımı, Hazreti Havle'nin devreye girmesiyle, hicret öncesinde Sevde validemizle evlenmiş, aynı zaman zarfında Aişe validemizle de nişanlanmıştı. Bu nişanlanmada da başrolü yine Hazreti Havle oynuyordu. Bu sıralarda insanlığın iftihar tablosu da, üst üste iki kez rüya görmüş, ve her defasında ipekler içinde huzuruna getirilen Hazreti Ayşe Validemiz için kendisine işte bu senin zevcen olacak denilmişti. Tam üç yıldır da bu nişanlılık hali devam ediyordu. Bu arada Hazreti Ayşe Validemiz de kardeşi Abdullah'la birlikte Medine'ye gelmiş, babası Hazreti Ebu Bekir'in evinde ikamet etmeye devam ediyordu. Hicret sonrasında Efendimizin kızlarıyla Sevde Validemizi ve Ümmü Eymenle de Hazreti Üsamiyi almak için Mekke'ye gelen Zeyd İbni Harise ve Ebu Rafi ile birlikte Hazreti Ebu Bekir yol rehberleri Abdullah İbni Uraykıt'ı göndermiş, yanına iki veya üç deve vererek bunları oğlu Abdullah'a teslim etmesini söylemişti. Bir de mektup vardı Hazreti Ebu Bekir'in gönderdiği. Bu mektupta o, oğlu Abdullah'a, annesi ve kardeşleri Ayşe ve Hazreti Zübeyir'in hanımı Esma'yı da alarak Medine'ye hicret etmesi gerektiğini yazıyordu. Çok zaman geçmeden de denilenler yapılmış ve üç ailenin geride kalan fertleri yola düşerek hicrete başlamışlardı. Yola çıkıp da Mina'ya geldiklerinde Talha İbni Ubeydullah'la karşılaştılar. O da hicret ediyordu ve beraberce yola koyuldu. Bir aralık Ayşe validemizin bindiği deve huysuzluk edip de ekipten kaçmaya başlamıştı. Anne Ümmü Ruman büyük bir telaş içine düşmüş ve hüzün içinde bağırıyor, kızına olan sevgisini dile getirip aynı zamanda mürüvvetini göreceğini ümit ederken başına böyle bir şeyin gelmesinden duyduğu hüznü anlatıyordu. Neyse ki arkasından gidenler deveye yetişmiş ve o da diğerleriyle birlikte yeniden Medine yoluna girmişti. Medine'ye geldiklerinde tabii olarak babası Hazreti Ebubekir'in evine yerleştiler. Bu arada Cibril Emin de gelmiş, Hazreti Ayşe validemizi kast ederek onunla evlen çünkü o senin ehlindir diyordu. Çok geçmeden huzura Hazreti Ebubekir de geldi ve Ya Resulallah ''Ehlinle aynı çatı altında olmanıza mani olan bir şey mi var?'' diye sordu. ''Sadak'' buyurdu efendiler efendisi. Belli ki evlilik gibi önemli bir adımda... ...kadın tarafının elini güçlendirecek olan bedeli düşünüyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ebubekir için bunun ne önemi vardı? Allah Resulü gibi bir değer hangi maddeyle kıyaslanabilirdi? Onun için Hazreti Ebu Bekir kendi imkanlarını ortaya koyacak ve Efendimiz için bir odacık evin yapılmasında ön ayak olacaktı. Derken Hazreti Ayşe validemiz için Mescid-i Nebevi'nin hemen bitişiğine bir odacık yapıldı. Aynı zamanda bu Eba Eyyub el-Ensari'nin evinde 7 aydır devam eden misafirliğin de sona ermesi anlamına geliyordu. Benzeri bir odada Sevde validemiz için yapılacaktı. Ancak çok geçmeden Hazreti Sevde efendimizle birlikte olduğu gün hakkını da Hazreti Ayşe validemize verecek ve kendi hakkından feragat edecekti. Hicretin üzerinden 8 ay geçmişti. Aylardan Şevval'di. Halbuki o gün bazı insanlar iki bayram arasında yaşanan evliliklerde karı koca arasında imtizaçsızlığın ortaya çıkacağına inanıyor ve bundan dolayı da bu aylarda evliliği hoş karşılamıyorlardı. Artık tanesinde, ümmetin muttali olmadığı zamanlarını da görüp insanlık adına hükümler çıkaracak olan zeki bir fıtrat daha vardı. Böylelikle Allah Celle Celaluhu bütün insanlığa rehber olarak gönderdiği Habibi Ekrem'ini farklı gözlerle de takibe aldıracak ve ümmet için bilhassa aile hayatıyla ilgili yeni açılımlara kapı aralayacaktı. Mekke'den gelen muhacirler, Medine'nin havasına alışmakta güçlük yaşarken bir de hastalık baş göstermiş ve bazı muhacirler ağır hasta olmuşlardı. Hatta hayatlarını ortaya koyarak kılmaya azmettikleri namazlarını bile oturarak kılmak zorunda kalmış, Mekke müşriklerinin şiddetli baskılarına rağmen taviz vermedikleri namazlarını ayakta kılamaz olmuşlardı. Onları bu haldeyken gören Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ''Şunu iyi bilin ki, oturarak namaz kılan kimse, ayakta namaz kılanın aldığı sevabın yarısını alır.'' buyuracak ve yine de ayakta kılmaları yönünde teşvikte bulunacaktı. Hasta olanlar arasında, Hazreti Ebubekirle Bekir ile Bilal ve Amir İbni Füheyre de vardı. Üçü de aynı mekanı paylaşmış, hastalık süreçlerini beraberce hasret gidererek geçirmeye çalışıyorlardı. ...henüz hicap ayetleri inmemişti. Hazreti Aişe validemiz bir gün babasını ziyarete gelmiş ve... Ey babacım... ...kendini nasıl buluyorsun? Nasılsın? Gerçi içinde bulundukları durum... ...nasıl olduklarını gayet net anlatıyordu. Zira sıtma tutmuş gibi ateşler içinde kıvranıyor... ...Mekke özlemini dile getirerek sayıklıyorlardı. Biraz dikkat edince... Babası Hazreti Ebubekir'in şunları söylediğine şahit oldu. Evinde ve ailesi içinde sabahlayan herkese ölüm ayak kapısının bağından daha yakındır. Babasının halini soruyordu ama o ne kendisini tanımış ne de dediklerini duymuştu. Kendi kendine Vallahi de babam ne dediğini bilmiyor diyerek Amir İbnü Füheyre'ye döndü. ...ve aynı soruyu bu sefer de ona sordu. Kendini nasıl hissediyorsun ey amir, nasılsın? O da kendinde değildi. Bağ ve bahçelerden bahisler açıyor... ...dünya gözüyle yeniden göremeden... ...ölümle tanıştığından bahsediyordu. Vallahi amirde ne dediğinin farkında değil. Dedi. Hem babası Hazreti Ebu Bekir'den... ...hem de onun hizmetçisi Amir ibn i Füheyre'den cevap alamayan Hazreti Aişe... Ardından bir ümit deyip Hazreti Bilal'e yöneldi. Ancak onun hali daha çetin görünüyordu. Humma'nın şiddetinden yere uzanmış, başını zoraki kaldırmaya çalışıyor ve şöyle mırıldanıyordu. Allah bana ve ne yazık ki acaba ben etrafımda isir ve celil otları olduğu halde bir kez daha o vaatite geceleyebilir miyim? Acaba yeniden cennet suyunun başına gelip de bunlarlarından içip Şame ve Tafil Dağları'nı görebilir miyim? Hüzün dolu bir manzaraydı. Belli ki dağ ve taşında hatıraları olan bir beldenin kendi memleketlerinin hasreti kavuruyordu yüreklerini. Dağlarındaki hava, çiçeklerindeki koku, pınarlarındaki serinlik ve hatta otlarındaki sadelik bile burunlarında tüter olmuş, hastalığın da tesiriyle geldikleri beldeye olan hasretleri bir kat daha artmıştı. Onları böyle görüp de sözlerine şahit olan Ayşe validemiz, gelip Resulullah'a durumu haber vermişti. Her meselenin halli, ancak böylelikle mümkün olabilirdi çünkü. Şöyle diyordu. Sanki onlar şiddetli ateşten akıllarını kaybetmiş gibiler. Ve farkında olmadan konuşuyorlar. Efendiler efendisi çok üzülmüştü. Ellerini semaya kaldırdı. Ve önce muhacirinin bu hale gelmesine sebep olanlar için. Allah'ım. Utbe İbni Rebiya'yı. Şeybe İbni Rebiya'yı. Ve Ümeyye İbni Halefi sana havale ediyorum. Onlar nasıl ki bizi kendi memleketimizden çıkarıp da... ...bu vebalı yere gelmeye zorlamışlarsa... ...sen de onların hakkından gel... ...diye yalvardı Rabbine. Bu işin bir yanıydı. Sonra da döndü, ümmeti için istemeye başladı. Şöyle diyordu... Allah'ım bize... En az Mekke'yi sevdirdiğin kadar daha fazlasıyla Medine'yi de sevdir. Bu beldeyi sıhhat yurdu yap ve ölçü tartılarına bereket ihsan et. Sonra da bu hastalığı al ve Cuhfet taraflarına doğru savuru ver.